1909 numaralı konu, Hanzale bin Hızyem'in Hazreti Peygamber'in duası sayesinde bazı hastaları iyileştirmesi, Hanzale bin Hızyem bin Hanife şöyle anlatıyor, Dedem Hanife ile birlikte Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştik, Dedem, ey Allah'ın Rasulü, benim kimi sakallı ve kimi de sakalsız birçok oğlum vardır, şu oğlum ise onların en küçüğüdür, dedi,